Bir de sual etikrar eder misin? Diyorlar ki cihat konusunda Ehl-i inancı nedir? Bir yerde cihat olduğunu, silahlı mücadele olduğunu duydukları zaman Müslümanlar bu konuda ne yapmalı? Cihat konusunda ehl akidesi, inancı nedir diye soruyorlar hocam. Evet. Şimdi şimdi cihat meselesi eee genel bir meseledir. Yani şimdi bu soru genel bir meseledir. Ehli sünnetin itikadı cihatte nedir? Cihad kıyamet gününe kadar mazidir. Mazidir ne Yani kıyamet gününe kadar geçerlidir. E, Hiçbir zaman cihat ehli sünnet itikadına göre e, tatil olmaz. İlle şer'i sebeplerden dolayı. Yoksa cihat kıyamet gününe kadar devam eder. Cihad İslam'ın neyidir? Zürvetü's-senam-ı İslam. Yani di, di, İslam'ın direği namazdır. En zirvesi de direğin en üste çadırı kurdun. En üstteki nokta nedir? Cihattır. Bu İslam dinini cihat ayakta tutar. Cihat nedir? Kaç çeşidi var cihadın? En önemli çeşidi davet cihadıdır. Asıl cihat bunun için olmuştur. Davet cihadı nedir? Yani İslam devletini kurdun. Ha sinirlerimi çizdim. Bu değil ki ben İslam devletini kurdum. Sinirleri çizdim. Ben tamam işim bitti yeri Kur'anı hacmediyorum. Hayır Allahu Teala Rasuluna emretti. devam et davete. Davet nasıl devam eder? Gidersin insanlara kendi kurduğun sınırın haricinde diyeceksin. İşte bizim dinimiz var. İslam dinidir. Sizi buna davet ediyoruz. İsticabe ettiler Eyvallah kardeşlerimizdir Sınırlarımıza dahildir İsticabe etmediler Olara e, İçi şey yönetiriz Eğer ehli kitap iseler tabi, Yahudi hristiyan iseler Bir rivayete göre meclisüler de dahil bunlara, Ne yaparız İşte diyeriz bak Siz bizim isticabe ettiniz Bizim kardeşimizsiniz Bizim gibi hakkınız Hakkınız, hukukunuz bizim hakkımız, hukukumuz gibidir. Eğer isticabe etmediniz, karşı koydunuz, biz sizi gelip kuvvetle işgal edeceğiz, yerinize geleceğiz. O yerde biz İslam dinini yayacağız. Karşı koysanız, kanınızı dökeceğiz. Esir olsanız, siz bizim çölemiz olursunuz. Malınız bizim ganimetimiz olur. Bu asıl cihad nedir? davet cihadıdır. Bu davet cihadı İslam'da asıldır. İslamiyet bu davet cihadı ile başladı. Ondan sonra bir cihad daha var. O da cihadı difa. Cihadı difa nedir? Cihad difa. Ben ülkemde oturmuşum. Kafir toplandı üzerime saldırdı. Burada ne olacak? Ümmet hepsi ayaklanacak. Kadın, çoluk, çocuk hepsi elinde tutacak. Ağacını, kılıncını, silahını düşmana karşı koyacaktır. Birinci cihatta halife, ee, devlet yöneticisi şarttır. Ana babanın izni cihada geçmek için şarttır. Ne cihadında? Davet cihadında. Zaten davet cihadı olmaz illa ki halife, İslam devleti olması için. İkinci cihatta Dihadu difa' savunma cihadı. Burada halife olması şart değil. Ana babanın izni şart değil. Yani biz bugün de ülkemize, Türkçe Cumhuriyetine Yunanistan saldırdı. Ne yapacağız biz? Her şey çıkıp kendi ülkesini savunmak zorundadır. Ha ben anlamdan izin alım hayır izinimizin izin yoktur. Her şey ani yeri maukeinden savunması lazım. Buna diğerler cihadü difa. Edir diğer ülkedeki Müslümanlar, Türkiye'deki Müslümanların karşısına e, Ne olacak? Ellerinden geldiği gelip yardım edecekler. Gelmese maddi bizimden duracaklar. En önemli dura duruş nedir? Doğadır. Doğa ile bizimden duracaklar. Gece gündüz doğacaklar Gecenin yarısında kalkıp göz yaşıyla bizim için dua edecekler. Hatta Allah Müslümanları kafirlerin üzerine galip getirsin. Bu cihat nedir? Bu cihat e, İslam'da görüşü budur. Ama ben dersem şimdi sorudan bundan daha fazla Daha sorunun amacı nedir burada Sorunun amacı bazı arkadaşlar karıştırıyorlar Şimdi diyorlar filan ülkede cihad var mı yok mu Maalesef bazı dine mensup olanlar Yen cahilliklerinden dolayı Ehli ilim geçinirsen Geçinirseler de bu konuda cahildiler Yen nefislerine uymuşlar Allah'a sığınırız ee, yöneticilerin alimleridir şu, şu, Polislerin Hizmetçarlarıdır de yanlış Tevilden Hata yapıyorlar Allah onlara da Hidayet versin doğru yolu göstersin Ne diyorlar bunlar bu sınıf Diyorlar ki ee, Cihad Olmaz hiçbir bugün de Yer üzerinde cihad yoktur e, e, İlle ki Şartlar koyuyorlar o şartlar Eee Cihatta var ise yerlerini değiştiriyorlar. İşte cihat olmaz filan yoktur. Bugün de öyle olması lazım diyorlar. Yer üzerinde bugün de cihat yoktur. Bular yanlıştır. Yer üzerinde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi cihat kıyamete kadar devam edecektir. Cihat sancağı hiçbir zaman yer üzerinde düşmez. Zaten 1400 sene bu öyle olmuş. Şahide gelirken Osmanlı devletine kadar bu cihat öyle devam etmiştir. Osmanlı devletine kadar bu cihat öyle devam etmiştir. Hiç kimse bu cihadı inkar edemez. Osmanlı devletinden sonra en son kala, Müslümanların kalası yıkıldı. Ne yaptı? Müslümanların kalesi yıkıldıktan sonra e, şey e, sümürgen e, İslam Devletini aynen pasta gibi parçaladı, dağıttı kendilerine, bunun heyrini heyratını yemeye çalıştırırlar. Ondan dolayı ee, ne olacaktır? Cihat bitmedi. Her yerde cihat oldu. Bugüne kadar devam ediyor. Her yerde cihat var. Her yerde çıkıyor. Ufak olsun, büyük olsun cihat var. Ha Şimdi fıkıh nerededir? Cihat var. Hiç kimse bir şey demesin. Her yerde cihat var. Bir şahıs çıksa Allah için bağırsa hayatını koysa cihattır. Her yerde. Tağuta karşı, calime karşı, çafire karşı bu cihattır. Bu cihadın da desteklenmesi lazım. Ha, bazı cihat, bazı mücahit kardeşler yanlış yapıyorlar cehaletinden. Bugün de davetçiler gibi insanları tekfir ediyorlar, yen tekfir etmiyorlar. Şafiri tekfir etmiyorlar. Bir kısım grubu yan. Bir kısım grup Musulmanları tekfir ediyorlar. Bu nedir? Yanlıştır. Ama bu değil ki İslam daveti yoktur. İslami uyanış yoktur. Var. Ama bu, hataların, bu insanların hatalarını İslam'a mal edemeyiz. O mucahitlerin hatalarını da cihad yoktur diye mal edemeyiz. Asıl davet, asıl cihad devam ediyor. Kıyamete kadar her yerde var. Şimdi bizim Bizim görevimiz nedir o cihada karşı? Biz önce mükellef değiliz. Bak şer'an mükellef değiliz. Bugün de Afganistan'da diyelim bir cihad var. Irak'ta bir cihad var. Çeçenistan'da bir cihad var. Somalistan'da bir cihad var. Yer, İslam ülkesinde nerede çafire karşı direniş varsa ihtilal var. Çafir gelmiş taadunla Nobel üzerinden benim memleketime el koymuş. Hatta o memleketimde Bir çafir musulman var ise Yönetici çafir ise Geldi ona el koydu bile Biz o çafiri savunmuyoruz Biz kendi ülkemizi savunuyoruz Kendi ülkemizi savunuyoruz Onun için bu cihattır Ama o mucahitlerin hataları Cihada mal olmaz Cihad yoktur diyemeyiz Cihad devam ediyor Bizim görevimiz nedir olarak Karşı bak Eğer Meselen Irak'ta cihad var diyelim Örnek veriyorum Irak'ta cihad var Şimdi bütün Türk Bazı arkadaşlar ifrat tefrite geliyor bu konuda Bunun fıkhını bilmiyorlar Bizim şer'in görevimiz nedir Bir kısmı diyorlar evet musulmanı desteklemek vacip mi Evet vaciptir O zaman hepimiz gidip Irak'ta cihad edelim Tamam giderim E biz 70 milyon Müslüman Hepimiz kim gidebilir hepimiz Irak'a Gitmeyeni kınayabilirsin Hayır Bir de Irak'a gittin İrak'ta gittin, sen orada dil bilmezsin, yol bilmezsin, gitsen ne olursun? Vabal olursun. Yen de cihad bilmezsin. Cihad kolay değil ya, cihad sopaya alıp çıkmak değildi sokaka yürüyüş yapmak. Cihadın şeyi var bak, cihad nedir? Savaştır. Savaş için asker olman lazım. Sen cahit olmak için elinde kılın tutmamışsın, silah tutmamışsın, nasıl cihada gidersin? Ondan dolayı. Bizim üzerimize yer üzerinde nerede cihad var ise biz düz vatandaşlar üzerine anlatabildim mi? Vacip olan nedir? Gözyaşıyla onlar için dua etmek, elimizden geldi maddi yardım yapmak, onların meselelerini ortama çıkartıp savunmak lazım. Onların irzlerini, namuslarını, meselelerini elimizden geldikçe medyada olsun, nerede olsa savunmamız lazım. Ama oraya gitmemiz şart değil kimi için şarttır. bazı için, bak aynen ülkede bazı adam için vaciptir genel ümmet için vacip değil kimi vaciptir mucahitle sen uzmansın o uzmanlık alanı o cihat alanında yoktur sen de burada oturmuşsun hayır senin yerin burada değil o uzmanlık alanı dünyada 3-4 tane var 10 tane var sen de burada oturmuşsun hayır sen gidip orada senin üzerine vaciptir bütün ümmetin üzerine bu fiili gitmek cihada Ucuz değil. Hacideni de engel olamazsın. Birden istiyor gitsin. Ama bazen engel olursun. Alimlerin görevi bazı şahısların oraya gitmesine engel olması lazım. Çoluk çocuk, bir cihad bilmiyor. Orada vabal olur. Yani orada mucahitler. Biz Irak tabını gördük. Birçok ciden dünyanın her yerinden Mücahitlerin üzerine vabel oldu Yen yanlış haraçatlan mucahitlerin adını çirlettiler Yen gittiler insanları bomba partladıyorlar Boş yerde öldüler bunu İslam emretmiyor İslam emredip Çafırları işgal edeceksin İslam emrediyor Düşmanı öldüreceksin Halkı cenelde öldüremezsin O halk senin indinde Musulman da değilse Hristiyan da olsa cenel halk öldürmez bu savaş alanı cibidir. Derille savaşının da İslam'da fakı var. Yani şehir savaşının da fıkhı var. Böyle her çeşit şey kendi cihad. Bir bazı, çok, bazı arkadaşlar var maalesef çok hamasetliler. Cihad, cihad, kilipler koyuyorlar. Ya o kadar cihad diyorsan git cihadan. ama bir de cihadın şey olması sende lazım. Cihadın fıkhı olması lazım sende. Ondan dolayı cihad yer üzerinde kaimdir. Her zaman Vardır. Bizim de görevimiz her zaman mücahidler için dua etmemiz lazım. Maddi yardım yapmamız lazım. Elimizden gelse oların meselelerini savunmamız lazım. Ama bizim üzerimize cihad gitmek şart mı? Hayır. Adamına göre şerttir. O da çok azınlıktır. Uzmanlık alanına gider. Onun haricinde gitmek genelde vabal olur. Asıl bizim görüşümüz İslam aleminin, e, aleminde... Sağlam alimlerin görüşü budur. Alim derken ilimle emel eden alimlerden bahsediyorum. Bele e, devletlerin alimleri de hür alimler, her zaman batile batıl diyen, hakka hak diyen alimlerden bahsediyoruz. Bu türlü alimler icma etmişler. Ben dediğim şeyi aktarıyorum. Biz hocalarımızdan, büyük alimlerimizden bu fıkıh öğrendik. Bunu da sordun, ben de bunu Olduğu gibi aktarıyorum.